Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Programımıza Antalya'dan bir kampanyayla başlıyoruz. Antalya'da ulaşıma gelen son zamlara karşılık başlatılan kampanyanın muhatabı belediye başkanı Menderes Türel. Menderes Türel'in yok dediği zamlar geldi. Antalya'da otobüs kartlarının değişimiyle binlerce insan mağdur edildi. Kart bakiyelerini Akent firmasından alamayan halkın mağduriyeti son gelen zamlarla ikiye katlandı. Farklı illerde öğrenciler 1.1 liraya kilometrelerce yol kat ederken Antalyalılar 1.35, tam kart 2.1, öğretmen ve emekli ise 1.5 gibi uçuk rakamlar ödemek zorunda bırakılıyor. Antalya'da yürürlüğe giren ulaşım zamları derhal geri alınsın denilen kampanyada zamların geri alınması talep ediliyor. Konusu farklı ancak muhatabı yine bir belediye olan kampanyayla devam edelim ve İzmir'e uzanıyoruz birlikte. Kampanya sahibi Mustafa Hepekız, Karşıyaka Belediyesi'nin İzmirlilerin deyimiyle gevrek satarak hayatını kazanan 70 yaşındaki Faruk amcanın tezgahına el koymasının adaletsizliğini dile getiriyor. Adı Faruk Aycan, Karşıyaka, Çamlık, Nergis civarında her gün erken saatlerden itibaren Gevrek. Evet burası İzmir. Simit değil, gevrek satarak geçinmeye çalışıyor. Yaşı 70'i bir geçiyor. Belediye ekipleri üçüncü kez arabasını alıp gitmiş iki ay kadar önce. Daha önce aynı şey iki kez başına gelmiş. Bu üçüncüsü. Araba bin lira demekmiş. Üç bin lira parası çöpe gitmiş yani. Sokaklarda da gezerdi eskiden ama devamında Ege Üniversitesi'nin karşı yaka nikah sarayı karşısına düşen dispanser önünde beklerdi. Dispanser de kapandı. Şimdi simitler öyle elinde taşıyarak satmaya çalışıyor. Neymiş? Belediyenin derdi sabit bir yerde olmasını istiyorlarmış. Arabasıyla duracağı o bir metrekarelik yer için aylık bin lira kira istiyorlarmış. Nasıl çıkarırım o parayı diyor. Devlet sokaklarda çöp ayıklayanların kazandığı üç kuruşa göz diken yandaşlarını bu işi üstlenecek taşeron haline getiriyor. Belediyeler de böyle yapıyor. Bu işleri alın teriyle para kazanmak isteyen bu namuslu insanların lehine düzene sokmak, çok mu zor Allah aşkına diyen hep ekiz karşıyaka belediyesinin bu durumu derhal düzeltmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Yerel kampanyalardan şimdi daha Türkiye geneline yönelik kampanyalara geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Ali Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalara karşı açılan kampanyalar çığ gibi büyüyor. Bu kampanyalardan biri de Ankara'da Alev Başaran'a ait kampanya metninde Türk Medeni Kanunu'nun 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Tek eşle ve resmi nikahla evlilik esasının çiğnendiği, kadınların sıradanlaştırıldığı paranın her pisliği örteceği algısı toplumda yaratıldı bu söylemle. Ali Ağaoğlu Türk aile yapısını hiçe saymış, yasaları umursamadığını ve yasaları uygulayanları hafife aldığını açıkça göstermiştir. Cumhuriyetle birlikte Türk kadına verilmiş hakları, kimsenin böyle fütursuzca çiğnemeye hakkı yoktur. Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak bunu şiddetle itiraz ediyorum. Üstelik içinde yaşadığı toplumu fakirler diye aşağılamaktan utanmayan, Parayla insanlığı satın alacağını sanan bu zihniyetteki insanlara tepkisiz kalmamak gerektiğine inanıyor ve tüm yetkilileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki başta kadın vekiller olmak üzere tüm vekilleri göreve davet ediyorum diyen başaran Ali Ağaoğlu'nun açıklamaları için gereğinin yapılmasının gerektiğini vurgulamış kampanyada. Ali Ağolun'dan kendisinin çok yabancı olmadığı bir konuyla yani tüm İstanbul'un sorunu haline gelen ve devam eden inşaatlar ve bu inşaatların yapım aşamasında bölgelere yaşattığı problemlerle ilgili bir kampanya var sırada. İstanbul'dan Gülay Çekiç bu kampanyasında İstanbul'daki kentsel dönüşüm nedeniyle, Özellikle Anadolu Yakası ve Bağdat Caddesi'nde hafriyat kamyonları trafik terörü yaşatmaktadır. Sağ tarafı göremiyoruz, mazeretiyle sürekli kazaya neden olmaktadırlar ve ilgili mercilerden konuyla ilgili çözüm getirmelerini ve acil olarak kurallara uymayan önlerine gelen arabayı ezip geçen hafriyat kamyonlarına yaptırım uygulamalarını rica ediyoruz diyor ve yetkililerden gereğinin yapılmasını talep ediyor. Güzel bir haberle İzmir'den başarıya ulaşmış bir kampanyayla devam edelim programa. 9 Eylül Üniversitesi'nde artan yemekhane fiyatlarının düşürülmesine karşı açılan kampanyayı sizlere daha önce duyurmuştuk hatırlarsınız. Açılan kampanyada haftalık kart doldurulamadığında günlük yemek ücreti 4 liradan 6 liraya, çalışanlar için 6 liradan 7,5 liraya yükseldi. Haftalık yemek kartının öğrenci için 9,75'ten 12,5'a, akademik personel için 22,5'tan 30 liraya, ek göstergesiz görevde bulunanlar içinse 7,25'ten 15 liraya, araştırma görevlileri içinse 20 liradan 25 liraya yükseldi denerek fiyatların yüksekliğinden süz ediyor ve okul yönetiminden bu durumun düzeltilmesi talep ediyordu. Üniversite öğrencileri son günlerde gelen haberlerse yemek fiyatlarının düşürüldüğü yolunda dolayısıyla doğru yönde atılmış bir adım görüyoruz üniversite yönetiminden. Ankara'dan Fatma Karakaş'ın kampanyasıyla şimdi devam ediyoruz programa. Karakaş KPSS, YGS ve ALES sınavları için alınan Yüksek sınav bedellerinin kaldırılmasını, kaldırılamıyorsa da en azından düşürülmesini talep ediyor bu kampanyada. Her yıl 7'den 70'e milyonlarca insan bu sınavlara girebilmek için para yatırıyor. Lakin meblalar çok yüksek. Bir öğrenci olarak devletin geri ödemeli kredisinin yarısı kadar parayı KPSS sınav ücreti olarak istemesi haksızlık diyen Karakaş, herkesi kampanyasını desteklemeye davet ediyor KPSS ve YGS Ales sınavlarının. Bedellerinin kaldırılması ve en azından düşürülmesi yönünde bu kampanyasında. Programımıza şimdi Kanada'dan gelen güzel bir başarı haberiyle noktalıyoruz. Merna Forster açtığı kampanyada Kanada banknotlarının üzerinde kendi tarihi kadın figürlerinin kaldırılmasına tepki gösteriyor ve yeniden... Kanada tarihi için önemli kadın figürlerinin yeniden banknotlara basılması gerektiğini belirtiyordu. İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth'in banknotlar üzerinde resminin bulunuyor olmasını ayrı bir ayıp olarak değerlendiren Forster, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguluyordu kampanyasında. Geçtiğimiz 8 Mart'ta bu konu hakkında açıklama yapan Justin Trudeau, 2018'den itibaren Kanadalı kadınların banknotlara geri geleceğini belirterek kampanyanın da başarıya ulaştığını Duyurmuş oldu bu şekilde. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bireysel hak mücadelelerinden, kadın haklarına, Ankara'dan İzmir'e ve hatta Kanada'ya kadar uzanarak esti bu rüzgarlar ve bütün gücüyle de devam ediyor. Siz de değişmesini ve iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek... Bir imza kampanyası başlatabilir ve hatta belki programımıza konuk bile olabilirsiniz başlattığınız kampanyayla. Yarın sabah yeni kampanyalarla tekrar buluşmak üzere. Esen kalın.